Evet, bugün Ehli Sünnet vel Cemaatin Akide ve Diğer Dini Konulardaki Esasları isimli kitabı inşallah sizlere okumaya çalışacağım. Muhammed bin Salih el Useymin yazmış kitabı tercüme Muhammed Şahin'e ait. Bu küçük fetva kitapçığımız şöyle bir soruyla başlıyor. Ehli Sünnet vel Cemaatin akide ve diğer dini konulardaki esasları nelerdir? sorumuz bu. Ehli sünnet vel cemaatin akide ve diğer dini konulardaki esasları nelerdir? Cevap Ehli sünnet vel cemaatin akide ve diğer dini konulardaki esasları Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve raşid halifelerin raşid halifelerin izlediği yola sımsıkı sarılmaktır.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 Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş gibi olur. Kim de Allah'a ve Resul'üne itaat etmekten yüz çevirirse, ey Muhammed biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Allah Teala yine şöyle buyurmuştur, Resul size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Bu ayet ganimetlerin paylaştırılması hakkında da olsa diğer şer'i konularda olması daha önceliklidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü insanlara hitap ederken şöyle buyuruyordu. Şüphesiz sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi Dinde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerdir. Dindeki bidatlardır. Dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattır. Her bidat delalettir, sapıklıktır. Her delalet din sahibi de ateştedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş raşit halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılın. Bu sünnetlere adeta azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı tutunun. Dinde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerden de sakının. Çünkü dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattır. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Her dalaletin sahibi de ateştedir. Bu konuda pek çok nas vardır. Ehli sünnet vel cemaatin yolu ve yöntemi Allah'ın kitabına elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ondan sonraki raşit halifelerin izlediği yola sımsıkı sarılmaktır. İşte bundan dolayı onlar dini ayakta tutar ve Allah Teala'nın şu emrini yerine getirerek dinde ayrılığa düşmezler. Ey insanlar! Allah'ı birlemek ve ona itaat etmek suretiyle dini ayakta tutun ve ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tebliğ etmesini tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Onların arasında her ne kadar caiz içtihattan kaynaklanan ihtilaflar meydana gelmiş olsa da bu ihtilaf onların kalplerinin ayrılmasına yol açmaz. Aksine onların içtihattan kaynaklanan ihtilafları olsa bile birbirleriyle dost olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini görürsünüz. Evet kısa kitapçığımız burada bitti. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatürk.